Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Diyanet TV izleyicileri, İlmihal programımızın bu yeni bölümüne hoş geldiniz. Daha önceki bölümlerimizde, günlerik hayatımızda, her Müslümanın dinini iyi bir şekilde, sağlam bir şekilde yaşayabilmesi, ibadetlerini yerine getirebilmesi, günlük hayatında haram ve helallere riayet etmesi bakımından, bir takım ölçülerden, bir takım ilkelerden, prensiplerden bahsetmeye çalışıyorduk. En son bölümümüzde yine her insanın büyüklüğü küçüklüğü, mutlaka bir şekilde yüz yüze olduğu, bir şekilde karşılaştığı, bir şekilde ihtiyaç duyduğu eğlence, oyun ve benzerleri, bir takım aktivitelerin hem ne anlama geldiğini hem de bunlarla ilgili dinimizin genel yaklaşımını sizlere aktarmaya çalışmıştık. Bu bağlamda da özellikle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde hem birtakım düğünlerde hem de işte bayramlarda ve değişik vesilelerle icra edilen, düzenlenen birtakım eğlencelerden, dinlenme vesilelerinden bahsetmiş, bu konulardaki örneklerden söz etmiştik. Yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yapılan deve yarışları, at yarışları gibi, ok yarışları gibi e, yüzme gibi, e, işte bir takım güreş gibi e, sporlardan e, bir, bir yönüyle eğlence özelliği de e, taşıyan aktivitelerden bahsetmiş bu konuyla ilgili kaynaklarımızdaki e, bilgileri sizlere aktarmaya çalışmıştık. Ve e, o bölümü bitirirken demiştik ki bu örnekleri de dikkate alan İslam bilginleri gerek Kur'an-ı Kerim'in yönlendirmesi gerekse Hazreti Peygamber'in tavsiyeleri ve uygulamalarını da dikkate alarak Günümüzdeki uygulamalarını da ışık tutacak şekilde bu eğlenmenin, oyunların, müsabakaların ve diğer e, sportif e, faaliyetlerin dini hükümleriyle ilgili bir takım ilkeler, prensipler, ölçüler ortaya koyduğunu söylemiştik. Ve bir sonraki bölümümüzde de bunları sizlere aktarmayı e, vaat etmiştik. İşte şimdi bu ölçülerle başlayarak e, bu bölümümüze devam etmek istiyoruz. Bir önceki bölümde de anlattığımız gibi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, zamanında, yer yer zaman zaman işte bazı eğlencelerin tertip edilmesi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bunlara bizzat katılması hem seyirci olarak hem de bizzat kendisi katılımcı olarak katılması özellikle bayram ve düğünlerle ilgili olarak bir takım eğlencelerin, bir takım oyunların tertip edilmesini teşvik ve tavsiye etmesi ilki olarak aslında eğlenmenin Meşru eğlenmenin ilke ve prensip olarak caiz olduğunu ve dinimizin de kimi zamanda bazı yönleriyle bunu teşvik ettiğini ortaya koymaktadır. Bir defa demek ki hani genel yaklaşım olarak dinimiz eğlenmeye, dinlenmeye, bir takım oyunlar oynamaya, sportif faaliyetlerde bulunmaya, yarışmalar yapmaya ilki olarak olumlu bakmaktadır. Bu konuda engelleyici bir tutum, bir tavır sergilememektedir. Nitekim yani bu tavır sayesinde İslam toplumları tarih boyunca kendi örflerine, kendi bölgelerine, kendi kültürlerine, geleneklerine göre çok çeşitli eğlenceler, yani sportif faaliyetler düzenlemişler ve bunların bir kısmı da günümüze kadar da intikal etmiştir. Bizim fıkıh kültürü içinde de aslında hani bu eğlenceyi genel anlamda yasaklayan bir takım fetvalar olmuşsa da genel itibariyle buna olumlu yaklaşıldığını ve bu engelleyici tutumun da aslında genel İslami yaklaşımı yansıtmadığını da görüyoruz. Yani tarihi uygulamalar da bunu bize göstermiş oluyor. Ancak tabii ki her zaman söylediğimiz gibi bu eğlencenin meşru sınırları belirlenirken, onun hem birey olarak hem de toplum olarak Müslüman Müslümanların kültür ve kimliklerinin şekillenmesindeki önemli rolü de bir şekilde dikkate alınmalıdır. Çünkü özellikle çağımızda, yani bu iletişim çağını yaşadığımız bu günümüzde eğlence milli benlik ve kültürün korunması açısından çok önemli, vazgeçilmez bir önem kazanmıştır değerli izleyenler. Hatta giderek bu, milli kimlik ve kültürleri tehdit ve tahrip edici bir boyuta da varmıştır. Dolayısıyla asıl dikkat edilmesi gereken şey bu noktadır. Yani burayı hepimizin özellikle dikkate almamız Buna göre değerlendirmelerde bulunmamız gerekir. Yapılan pek çok araştırmada insanların bedeni ve zihni meşguliyetlerinin aslında çok büyük artış kaydettiği bu günümüzde bu dinlenmeye ve eğlenmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ve aynı zamanda da buna bağlı olarak da e, ...bu tür eğlenme ve dinlenme vesilelerinin, e, araçlarının çok büyük bir e, çeşitlilik ve yaygınlık kazandığını da görüyoruz. E, ancak işte az önce de söylediğimiz gibi yani bireylerin bu ihtiyaçlarını e, kendi geleneklerine uykun e, yöntemlerle yerine getirilmesi gerekiyor. Yani bunları bırakıp da yabancı kültürlere ait bir takım eğlence e, araçları, yol ve e, yöntemlerini benimsemiş olmaları, e, ciddi bir takım toplumsal e, problemleri de beraberinde getirmiş olmaktadır. Özellikle başka kültürlere ait eğlence yollarını e, tercih edenler, e, yani çocuklar açısından bu çok daha önemlidir. Büyük ölçüde kendi toplumla yabancılaşmakta, kendi e, milli, dini, kültürel duyarlılığını giderek kaybetmekte ve başka insan fıtratıyla da e, uyumlu olmayan e, başka e, yollara e, onları e, götürmektedir. E, milli eğlenceler yok edildiğinde bu boşluğu mutlaka yabancı kültürlerin istilası almaktadır kaçınılmaz olarak. E, bu yüzden değerli izleyenler, e, Müslümanlar tarih boyunca kendilerine özgü bir eğlence kültürü meydana getirmiş ve bu yönde duyarlılık göstermiş uygulamalarını yani bu tür uygulamalarında bu e, milli ve dini duyarlılığı her zaman diri tutmaya çalışmışlardır. E, işte İslam bilginleri de e, bir takım işte oyunları, eğlenceleri, e, sportif aktiviteleri ve yarışmaları değerlendirirken hem bunlarla ilgili bizatihi yani onun özündeki unsurlara dikkate almışlar ama hem bir taraftan da bunların yol açacağı az önce aktardığım tehdit ve tehlikeleri sonuçları da mutlaka göz önünde bulundurmuşlardır. İşte bu çerçevede oyun, eğlence ve bu müsabakaların, bu yarışmaların caiz olarak değerlendirilmesi için de bazı hususlara özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. İşte biz de bu hususları burada sizlere e, kısaca madde madde aktarmaya çalışacağız. Birinci olarak e, söylemek gerekir ki değerli izleyenler, bu oyun ve eğlencelerin İslam dininin inanç, amel ve ahlak esaslarıyla uyumlu olması gerekiyor. Bunun yanında tabii ki Müslüman bireyin e, dünya görüşü ve hayat tarzıyla da bağdaşmayacak unsurlar içermemesi elzendir. Yani bu, e, bunlardan kaçınmak gerekiyor. Mesela e, günümüzde de zaman zaman örneklerini gördüğümüz üzere bunların içki ve uyuşturucu gibi zararlı ve yasaklanmış şeylerle birleştirilmesi e, kesinlikle dinimizin kabul etmeyeceği bir şeydir. Yine aynı şekilde İslam e, dininin kadın erkek ilişkilerinde ...ortaya koyduğu e, mahremiyet ve kılık kıyafet kurallarını ihlal etmemesi de büyük önem taşımaktadır. Bu konular öncelikle dikkate edilmesi gereken e, hususlardır. İkinci önemli bir nokta, önemli bir ilkemiz burada. Bu oyun ve eğlenceler kumar yoluyla yapılmamalı ve kumara da alet edilmemelidir. Bu kumarlı ilgili yani nelerin kumar sayılacağı, nelerin kumar sayılmayacağı, özellikle de bir takım yarışmalarda bu kumar unsurlarının neler olduğu, hangi yönlerden bunların kumara alet edildiği, daha sonra kumar bölümünü özel olarak ele alacağımız için orada bazı açıklamalar yapacağız. E, şimdilik yani bu temel ilkeyi e, belirtmekle yetenelim. Yani bu tür oyun ve eğlencelerin hiçbir şekilde kumar şeklinde yapılmaması, ve kumarada alet edilmemesi gerekiyor. Bir başka önemli husus, bu oyun ve eğlencelerin e, taraflar arasında kötü çirkin bir takım e, sözlere yol açmaması, işte küfürlü kavgalı, hani düşmanlığa e, yol açan e, unsurlar ihtiva etmemesi, yani bireyler arasında e, birlik beraberlik e, dışında bir ayrılık, bir fitne, bir düşmanlık, bir kavga unsuru haline gelmemesi gerekiyor. E, Kur'an-ı Kerim'de yani içki konusunu ele alırken anlatmıştık. Belki kumarla ilgili olarak da bunu tekrar e, tekrar etmemiz gerekecek. Bunların haram edilme gerekçelerini en e, gerekçeleri anlatırken, şeytanın bu içki ve e, kumar yoluyla e, bunu alet ederek, ee, insanları Allah'a kulluktan uzaklaştırdı ve onları birbirine düşerek, düşürerek onlar arasında düşmanlık e, oluşturduğu, fitne fesat oluşturduğu ayetlerde özellikle belirtilmektedir. Dolayısıyla buna çok dikkat etmekte yarar vardır. Bir başka yine bu oyun eğlence ve müsabakalarla ilgili ortak bir e, ilkemiz, bu tür aktiviteler kişinin e, hem dini hem de dünyevi görevlerini aksatmasına, bir takım hak ve görevlerin ihlal edilmesine de yol açmaması gerekiyor. Yani hepimizin bildiği gibi Müslüman bireyin gerek kendisi gerekse bakmakla yükümlü olduğu kimselere yönelik bir takım dini ve dünyevi görevleri vardır. Bu görevlerin başında da hem kendisinin öğrenmesi, tahsil etmesi gereken zorunlu ilimler, bilgiler bulunmaktadır. Aynı zamanda işte farz olan ibadetleri yerine getirmesi gerekiyor. Ve diğer ibadetleri yerine getirmesi gerekiyor. Ve çoluk çocuğunun geçimiyle ve onların eğitimiyle de meşgul olması gerekiyor. İşte oyun ve eğlenceler, bir takım müsabakalar onu bu tür vazifeleri yerine getirmekten alıkoyuyorsa, dini açıdan da bu mahsurlu olarak değerlendirilir. Çok önemli bir ilkemiz de yine, e, bu oyun ve eğlencelerin bir e, dinlenme, bir rahatlama, e, bir e, efendim e, bir e, dinginlik e, vesilesi olmaktan çıkarılıp yani bunu bir e, araç o, o, e, olmaktan çıkarıp bunu bir amaç haline getirmek ve hayatın merkezine e, taşımaktır ki bunlardan da kaçınmak gerekiyor. Yani bu eğlencelerin hayatın merkezine yerleştirilmemesi gerekiyor. Hayatın bunun etrafında değil, e, yani e, hayat için bunlar bir vesile olması, sağlıklı bir hayat için bunların bir araç olarak görülmesi gerekiyor. Tabii ki yani buna bağlı olarak bunu bir zaman israfına yol açmaması da önemlidir. Çünkü hepimiz biliyoruz ki insanın ahiretini, ...bu dünyada yapıp ettikleriyle kazanacaktır. Bu yüzden hani bilinçli bir Müslümanın bu hayatta boşa tüketilecek en ufak bir nefesi, en ufak bir zamanı söz konusu değildir. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden de biliyoruz ki... ...iki günü müsavi olan yani iki günü birbirine eşit olan aldanmıştır. Ee, bir Müslümanın bütün yapıp ettiklerinde eğlenirken de, dinlenirken de, spor yaparken de, yarışmalara katılırken de, bir sanatla e, ilgilenirken de e, bu tür, e, yani bu düsturu her zaman e, göz önünde bulundurması ve ona göre hareket etmesi gerekmektedir. Bu ömür sermayesini e, faydasız şeylerle meşgul etmemesi gerekiyor. Allah Resulü e, sallallahu aleyhi ve sellemin, ee, ''Min husni İslami'l mer'i terkuhu ma la ya'nihi'' ya Yani e, kişinin, e, Müslüman kişinin, Müslüman bireyin e, güzelliklerinden birisi de e, kendisini ilgilendirmeyen, dünya ve ahireti ne faydası olmayan şeyleri terk etmesidir buyuruyor. Yine bir başka hadis-i şeriflerindeki çok önemlidir bu. E, gerçekten günümüz için de son derece e, dikkat çekicidir. ...insanın iki şeyde yanıldığını, yanılgı içerisinde aldandığını buyuruyor. Bunlardan bir tanesinin sağlık, bir tanesinin de boş vakit olduğunu ifade ediyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli izleyenler bu eğlenceler, oyunlar ve diğer müsabakalarla ilgili önemli bir ölçüden ...bu oyun ve eğlence gibi faaliyetlerin kişide bağımlılık haline gelmemesi çok önemlidir. Aslında bağımlılık haline gelen oyun ve eğlenceler bir zaman sonra kişiyi hem zihnen hem bedenen hem de ruhen esir almaktadır. Artık o kişi hangi faaliyete yaparsa yapsın yani zihnen bu oyunlardan başkasına odaklanamıyor. Bu oyun dışındaki her işini hani alelacele hemen bitireyim ondan sonra da bu oyuna, eğlenceye geri döneyim diye bu şekilde zihnini meşgul etmektedir. Hepimizin de bildiği gibi bir ortak bir problem, yaygın bir şey olarak, uygulama olarak özellikle çocukların ve gençlerin çok farklı dijital oyunlarla ve eğlence içerikli sosyal medya mecralarıyla bağımlılık düzeyinde yoğun bir meşguliyetlerinin olduğunu görüyoruz. İşte bu onların hem bedenen hem de ruhen onların sağlıklarını etkilemekte. Eğitim öğretim süreçlerini olumsuz olarak e, etkilemektedir. E, tabii bu çok boyutludur. Hepsini burada ele almamız mümkün değil ama en azından şunu ifade edelim. Gerek ailelerin, e, gerek kamu otoritelerinin gençlerimizi, çocuklarımızı bu tür zararlı oyun ve eğlencelerden yani bir şekilde e, kurtarması. Tabii bunun yolu da yani sen bunu yapma e, diyerek olmayacaktır. Yani bunun için yararlı oyunların meşru alternatiflerin ortaya konulması gerekmektedir. Bu hemen olacak bir şey değildir ama bu yönde çalışma yapmak hepimizin boynunun borcudur. Şimdiye kadar anlattığımız bu ilkeler, bu ölçüler gerek eğlence, gerek oyun, gerek sportif faaliyetler, gerekse müsabakalarla ilgili genel ölçüleri, genel sınırlamaları ifade ediyordu. Yani bu noktada Özellikle yarışmalarla yani bir takım müsabakalarla ilgili de kısa bazı hususlara değinmekte de yarar olduğunu biz düşünüyoruz. Bu tür müsabakaların Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de yapıldığını işte bir takım deve yarışlarının, ok atma yarış, atıcılık yarışmalarının yapıldığını, güreş yarışlarının yapıldığını dikkate alarak bunların prensip olarak meşru olduğunu söylemiştik. Ama... Ee, genellikle klasik kaynaklarımızda ittifakla bu şekilde e, caiz görülen e, bu yarışmalarının uzantılarının günümüzde de e, benzer amaçlarla yapılması halinde bunların da caiz olacağı yönünde e, İslam e, bilginlerinin genel bir ittifakı vardır. Mesela günümüzde de gerek sportif amaçlı gerek askeri amaçlı ticari, ilmi, sanatsal, kültürel nitelikli ya da salt eğlence amaçlı olarak birtakım yarışmaların düzenlendiğini görüyoruz. Ya bunun prensip olarak yine meşru olduğunu, mübah olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yani bu noktada yani bunların caiz olması bunların amacı ile çok yakından ilgilidir. Çünkü bu yarışmalar bireyin ruh ve beden sağlığını geliştirmekte Meşru rekabet sınırları için içerisinde hayırlı ve yüzde güzel işlerin gerçekleştirilmesine de katkı sağlamaktadır. Bu yönde bireyin enerjisini ve motivasyonunu artırmaktadır. Dolayısıyla bu noktada olumlu bir etkisi bulunduğu için prensip olarak bunlar caiz görülmekte ve teşvik edilmektedir. Hatta bunların e, belli sınırlar dahilinde belli kayıtlara riayet edilmek kaydıyla ödüllü olarak düzenlenebileceği de yine İslam bilginleri tarafından ifade edilmektedir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde ödüllü yarışlar düzenlediğini ve bizzat kendisinin de bunları ödüllendirdiğini biz biliyoruz. Yani bu noktada bir problem yok. Yani e, günümüzde özgü, klasik dönemde olmayan Değişik amaçlarla bir takım ödüllü ya da ödülsüz yarışmalar düzenlenebilir. Bunlarla ilgili olarak oyun ve eğlencelerle ilgili genel kayıtlar, genel sınırlamalar, genel ölçüler bunlarla ilgili olarak da geçerlidir. Bu ölçüler içerisinde genel bir ilke olarak bunların dinimizin temel ilke ve hükümlerine hem bireylere hem de topluma hem çevreye hem de tabiata zarar vermemiş olmaları, hayvanlara da bir eziyet içermemiş olmaları e, önem taşımaktadır. Yani bunlara riayet etmek gerekiyor. Tabii ki bu müsabakalarla ilgili olarak özel bir ifade etmek gereken bir şey de şudur. E, rakibe doğrudan şiddet uygulamamak gerekiyor. Ve bu şekilde rakibe şiddet uygulamaya ya da zarar vermeyi amaçlayan bir takım e, dövüş e, sporlarına da genel bir ilke olarak olumlu yaklaşılmamıştır. Yani bunun nedeni de hem Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin insanla dövüşmeyi yasaklayan ifadelerinden hem de Kur'an-ı Kerim'de işte kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın ya da işte kendinizi öldürmeyin gibi Kur'an ayetlerinin genel ilkelerinden bu hükümler çıkarılmış olmaktadır. Benzer şekilde yani bu yarışmaların e, bir takım köpek gibi, horoz gibi, koç gibi bu hayvanların dövüştürülmemesi yasağının da yine bizzat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine dayandığı, bu konudaki nehiilerine dayandığını da bilmemiz gerekiyor. E, yine daha önce de ifade etmiştik Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, hayvan e, yani bu e, atış talimlerinin hayvanları Hedef alarak yapılmaması, hayvanların atış hedefi haline getirilmesini yasakladığını ve bu yönde bir takım direktiflerinde bulunduğunu da ifade etmiştik. Yine bu konu ile ilgili olarak bazı batı ülkelerinde insanlarla hayvanların dövüştürüldüğünü de görüyoruz ki bu da dinimizin doğru görmediği, meşru görmediği hususlardandır. Değerli arkadaşlar... Bir başka husus yine bu yarışmalara özgü olarak, bu müsabakalara özgü olarak ifade etmemiz gereken bir başka husus da birazını az önce söylemiştik, bu centilmenlik ve dürüstlük ilkesidir. Yani bundan asla vazgeçilmemesi gerekmektedir. Günümüzde pek çok örneğine rastladığımız gibi müsabakalar sırasında, bir takım yarışmalar sırasında hileler yapılıyor. İşte doping, şike gibi bazı eylemlerde bulunuyor ki, e, bu tür eylemler dinimizin hiçbir şekilde tasvip etmediği, e, desteklemediği şeylerdir ve bunlar dinen de sakıncalı, gayrimeşru şeylerdir. Yine bu centilmenlik gereğince, e, yani bu karşılaştırmalarda e, rakibi olan muameleler de e, çok önemlidir. E, daha iyi olan ve kazananı, iyi yüreklilikle kabullenmek gerekir. Ya yani Bu da bir adalet ve hakkaniyet gereğidir. Tam tersi olarak da kişi bu tür yarışmalarda kazandığında şımarmamalı ve bir takım taşkınlıklarda da bulunmamalıdır. Kendisini kaybedecek bir takım işler yapmaması gerekir. Özellikle günümüzde çok örneğini gördüğümüz gibi bu konuda bir takım saldırganlıklar yapmak, taşkınlıklar yapmak ...ne İslam ahlakıyla ne de insani ilkelerle bağdaşmaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda da ölçü olarak alacağımız pek çok tavsiyeleri var. Mesela bunlardan bir tanesinde diyor ki Hazreti Peygamber, ...asıl pehlivan ve güçlü kimse güreşte başkalarını yenen kimse değildir. Asıl pehlivan öfkelendiğinde kendini tutup öfkesini yenebilen kimsedir buyuruyor. Ee, aslında sporun, spor yapmanın e, insana işte fedakarlığı, sabrı ve kendini kontrol etmeyi öğretmesi, aynı zamanda da tarafsızlığı öğretmesi, centilmenliği öğretmesi gerekir. E, hatta insan bir dalda zirveye ulaştığı zaman her zaman orada kalamayabilir. E, oradan düşmesini de, onun ahlakını da e, edinmiş olması gerekir. Çünkü hiçbir zaman hiçbir kişi o zirvede ila nihaya kalmış olamaz. Ya bu yönde de Hazreti Peygamber'in bir hadis şerifi var. Çok ibret, e, ibretliktir bu anlamda. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin daha önce de ifade ettiğimiz gibi bazı yarışlara katıldığını biliyoruz. Ya orada da bir e, devesinin e, bu yarışlarda her zaman öne geçtiğini görüyoruz ki Adba diye onun ismini de kaynaklarımız e, veriyor. Ama bir defasında artık bir bedevi tarafından o devesinin geçildiğini, yarışı yani o anlamda yarışı Hazreti Peygamber değil de o bedevinin kazandığını görüyoruz. Onun üzerine de sahabenin biraz üzüldüğünü, teessüre kapıldıklarını görünce Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki her yükselen şeyi geriye döndürmenin de, geriye döndürmek de Allah'ın kanunudur buyuruyor. Yani burada aslında çıkaracağımız çok önemli bir ilke, çok e, önemli bir düstur vardır. E, Hazreti Peygamber bile olmuş olsa e, her zaman kazanacak diye bir şey yok. İnsan zirvede olmanın ahlakını da oradan düştüğü zaman onun ahlakını da edinmiş olması gerekiyor. Bu hadis-i bize bunu göstermiş oluyor. Tabii burada çok önemli bir ilkemiz. Bunu hem oyun ve eğlence bağlamında söylemiştik. Hem sportif faaliyetlerle ilgili bu geçerliydi, hem de yarışmalarla ilgili geçerlidir bu ilke. O da şudur, bu tür yarışmaların hiçbir şekilde kumar şeklinde yapılmaması ve kumara da alet edilmemesi gereğidir. Bu önemli bir ilkedir. Ee, tabii burada daha önce de kısmen ifade ettiğimiz gibi, neyin kumar olduğu, neyin kumar olmadığı... Özellikle günümüzde bir takım uygulamalar var. Bunlar bir yönüyle kumara benziyor, bir yönüyle benzemiyor. Bu konuda ittifak, kumar olduğu yönünde ittifak edilenler var. Olmadığı yönünde ittifak edilenler var. Bunlarla ilgili hem genel anlamda kumarla ilgili hem de kumarla ilişkisi bağlamında bu oyun ve müsabakalarla ilgili özel bilgi vermekte yarar vardır. Ancak bu bölümümüzü burada kapatalım. Bir sonraki bölümümüzde inşallah yine bu kaldığımız yerden özellikle kumar konusuyla başlamak üzere bu konuları ele almaya ve bunlarla ilgili dini bilgileri, ölçüleri sizlerle sizlere aktarmaya devam ederiz. Bir sonraki bölümde sizlerle beraber olmak dua ve niyazıyla. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Allah'a emanet olun.